Dünya Mirası adaları Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal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 Yani buradaki niyet de çok önemli. Hani metotlar, dijital ortamda olsun, işte kişisel, yok şeret yapalım, yani bir sürü model var. Modelden çok evet. oradaki niyet, hani gerçekten oradaki evet. halkın isteklerini alıp onu e, planlara e, yani bütüncül bir şekilde dahil etme niyeti çok önemli. Benim gördüğüm başarılı projelerde de bu, yani içeriden gerçekten.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 öncelikleri neler? Mesela bir tanesinin önceliği e, daha e, hani kira e, affordable housing diyoruz, kirası makul olan oradaki halkın bütçesine uyan konutların oluşturulmasıyla ilgili. Mesela ona çok değer verildi. Başka bir projede ise daha çok hani e, şehir merkezinin yeniden canlandırılması öncelikti. Hani orada daha çok mesela müteahitler ile de aslında görüşmeler yapılmıştı.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 formalize etmek istiyorlar ve oradaki bence dediğim gibi yerel inisiyatifin önemi çok ön planda biraz Hı -hı. programımızın sonuna geldik istersen öyle mi? o zaman şeye de hemen Malezya için Hı -hı. E, galiba değil mi? George Town'la ilgili evet, bir şey orada da çok kültürel bir bölge i̇şte hem Hintli hem Malezya hem Çinli halkın ortak yaşadığı bir yer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 Bence buradaki paradigma kayması da evet dediğim dediğim gibi yani insanların hem daha çok evde geçirmesi ve daha çok kamusal alanların mahallelerini yani yürü, yürüme odağındaki mahallesini kullanması çok öne çıktı. İşte bunun bir yanı sıra hani açık sokaklar inisiyatifleri var. Hani hafta sonları bütün sokaklar restoranlar için.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 Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal